Heyhat, her vakit feryadımın aksi sedası olan cevap sessiz kaldı. Beş dakika sonra lalamın kolları arasında feryat ederek döndüğüm zaman büyük bir şeyin noksan olduğunu görecekmişim. Bu evden uzaklanmak istemeyerek beylerbeyine iniyordum. Beni halamın evine götürüyorlardı. Bunda gizli bir sebep olduğunu anlıyordum. Çocuklarda araştırmaya yönelten tabi bir his.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 Bana ezzet ettiriyordu. Hakikatin senden çıkacağını gizli bir sesle anlatıyordu. Niger'e senin vatanını söyletmek istiyordum. Son sözüm üzerine gerek annesinin gerek benim bakışlarımız Niger'e yönelmişti. Niger fütursuz dedi ki Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Hüsam Bey'le benim ne münasebetim olabilir ki kendisince mevcut olan düşünceleri bileyim? O zaman Niger ayağa kalktı.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 ''Sen bu şu siyah, iri ciltleri kaldır. Korkuyorum.'' Kağıtları önüne çektin. Her resmi birçok açıklamalarla yorumlayarak birer birer bakmaya başladın. Ben de seni korkutan kitapları kaldırıyordum. Diyordun ki, ''Şu bazıın gece alınmış bir resmi olacak. Etraf karanlık. Her yer karanlıklarla kaplı.'' ''Hiçbir şey görünmüyor. İşte, çok güzel bir kayık. Çek göksuyuna. Bu kayığın kürek yerine tekerlekleri var. Bu yeni bir icat olacak.'' Göksuyuna gidilecek olsa hem Şişli'den hem Eyüp'ten gitmek için kullanmaya elverişli yeni bir icat bu kayık. Bunu bizim dördüncü sayfenin bir tarafına sokuşturmalı. Ooo işte bir muhterem zat. Bu bizim mektebin kapıcısı olacak. Kulaklarından belli. Müthiş bir kulak. Veci bu kulağın üstüne tümsek oturtmalıydı. İşte bu güzel. Başlığı gül diyor ama mecaz olarak kullanılmış bir tabir olsa gerek. İri bir lahana. Şu resim Herhalde yarışma dışı derecesini kazanırdı. Bu bahçevanlık kalabalığında. Birden sustun. Elindeki bir resme ciddi bir bakışla bakıyordun. Hayret ettim. Dedim ki, o ne? Başını kaldırdın. Çehren sapsarıydı. Elindeki kağıdı bana göstererek, Niger değil mi? Dedin. Evet. Ne vakit alınmış bir resim? Bir sene evvel. Cevap vermedin. Resimleri muayeneye devam ettin. Fakat artık şakalar azalmıştı. Bir zaman geldi ki ortada resimlerden başka bir şey kalmadı. Dedim ki şimdi bunları nereye koymalı? Yırtıp atmak hepsinden iyi olacak. Yazık dedin. Bunları topladım sardım. Bir sicimle bağladıktan sonra kütüphanenin ta üstüne fırlattım. Orada toz içinde çürüsün dedim. İki gün sonra fikir beni oraya sevk etti. Kitap dolabının üstüne çıktım. Bu kağıt desenini alıp baktım. Zannım doğruymuş. Nigar'ın resmi kaybolmuştu. Bir cuma günüydü. Sabahleyin giyinmiş olduğun halde odama geldiğim vakit beni henüz tembellikten aldığı hazı ihmal etmemiş bir vaziyette buldun. Daha kalkmadın mı? Öyle zannederim. Geç kalıyoruz. Nereye gideceğiz? Ben bugün hiçbir yere gitmeyeceğim azizim. Fena halde sıkıldın. İstanbul'a kadar yalnız gitmek senin için bir ölümdü. Yanında kendisine lakırtı söyleyecek birisi olmazsa sen hayatın en büyük lezzetinden mahrum kalmış demekti. Sen gittikten sonra ben o vakitten beri birinci defa olarak beylerbeyine iniyordum. Zihnimi yalnız bir fikir istila etmişti. O fikrin tesiriyle uyur gezer gibi hareket ediyordum. Duraksamadan yalıya girdim. Nigarın odasına kadar çıktım. Orada değildi. Pencereden baktım, bahçede gördüm. Yavaş bir sesle Niger dedim. Niger başını kaldırdı. Beni görünce hayretle bağırdı. Parmaklarımı dudaklarımın üstüne koyarak ''Sus'' dedim. Yanıma gelmesini işaret ettim. Zavallı Niger, kim bilir bu tedbirlere ne mana vermişti. Niger odaya girdiği vakit pek merak edilecek bir şey öğrenmek üzere olanlara özgü bir merakla ilerledi. Ben bir şey sormasına vakit bırakmadım. Ona doğru ilerledim. Ellerini tuttum. Gözlerimi gözlerine diktim. İşitilmek korkusu varmış gibi yavaş bir sesle dedim ki: "Niger, tereddüt etmeden hemen cevap vereceksin." Niger bekliyordu. Hüsam'ın karısı olmak ister misin? Sapsarı kesildi. Dudakları titredi. Zavallı kız kulağının yanında bir tüfeğin patladığını işten bir kuş gibi titredi. Tekrar ettim. İster misin? Niçin soruyorsun? Evet doğrudur. Niçin soruyordum? Bilmiyordum. Ne lüzum vardı? Şimdiye kadar bu iki vücudun arasında mutlu bir aşkın hüküm sürmesine engel ancak ben değil miydim? Böyle olmakla beraber Nigar'i söyletmek istiyordum. Ümidimi böyle elimle kefene sarmaktan acı bir lezzet duyuyordum. Nigardan beklediğim cevabı aldıktan sonra halamın yanına girdim. İnsan ağlamak istemediği vakit gülüyor. Gülerek dedim ki, size bugün pek resmi bir sıfatla geliyorum. O resmiyeti muhafaza edecek eldivenler, beyaz boyun bağı olmamakla beraber, siz de hükmeteceksiniz ki ziyaretim resmiyetin icap ettirdiği bütün şartlara sahiptir. Ne gibi? dedi. Ciddi bir sesle dedim ki ''Arkadaşım Hüsam Bey, kızınız Nigar Hanım'ın kocası, sizin oğlunuz olmak niyetindedir.'' Zavallı kadın, yıldırımla vurulmuş gibi sandalyesinde doğruldu. Bir müddet kırtı söyleyemedi. Sözünde hakiki olduğundan emin olmak istiyormuş gibi yüzüme bakıyordu. Gözlerimi indirerek ilave ettim. Hüsam adına Nigar'ı istemekle senelerce süren gizli bir aşkın tercümanı olmuş oluyorum.'' Hüsam'la Nigar kendilerinin de tayin edemedikleri kadar uzak bir zamandan beri birbirini sevdikleri halde buna dair aralarında bir kelime bile konuşulmamıştır. Aşklarına ilk tercüme aracı olan kelime işte evlenme isteğine dairdir. Hüsam'a pek bilirsiniz. Zavallı halam bu söyleyebilmeye kuvvet bulmak için kalbimi nasıl zorladığımı anlıyordu. Ellerimi titremekte olan ellerini aldı. Bana şu kelimeleri takdir eden bir sessizlikle yüzüme baktı. Evet Vecdi, Hüsam pekiyi çocuktur. Lakin büyük bir kabaheti vardır ki affedilmez. O da Niger'i sevmiş. Niger tarafından sevilmiş olmasıdır. Senin ne kadar talihsiz olduğunu, buna nasıl fedakarlıklarla karşılık verdiğini, vicdanının sohbet sesine itaat etmek için ne kadar duygularını yenmek istediğini biliyorum. Nigeri Hüsam'a vermek icap ediyor, değil mi? Öyle olsun. Ben devam ediyordum. Maksat Nigar'ın mutluluğu değil mi? İşte Nigar'ın saadetine bundan iyi bir araç mı olur? Nihayet halam şu cevabı verdi. Nigar'a yönelik meselelerde benden ziyade senin hükümlerin yararlı olması icap eder. Arzu ettiğin gibi yap. Hürsün. Halamdan ayrıldıktan sonra köşke çıktım. Henüz pek erkendi. Sen bir zamandan beri pek geç geliyordun. ''Savaş şiddetle ilerliyordu. Matbaada geç vakitlere kadar kalmaya mecbur oluyordun. Ben henüz bir günlük vazifemi tamamlamış gibi odama girdim. Henüz yazım masasının gözünde saklı olan siyah kaplı bir defteri aldım. Bir günlük işlerini bitirdikten sonra hesap başına oturan bir tacir gibi hataya ait emellerine son verdikten sonra hayatımı yazmaya başladım. İşte bu şekilde bu defter meydana geldi.'' Hüsam gözlerini kaldırdı. İhtiyarsız bir nazarla yanı başındaki yatakta, cibinlikler arasından bir karanlık hayal gibi görünen bu ölüye baktı. Mumların titrek ziyası sarı çehresine yansıyarak dalgalanıyordu. Hüsam bir müddet hüzünlü bir bakış ile vecdiyi seyretti. Mutluluğunun vecdinin hayatı pahasına olduğunu şimdi anlıyordu. O vakit hiçbir şey hissetmemiş, lüzumundan ziyade mesut olanların mutsuzlukları anlayamadıkları gibi o da Vecdi'nin nasıl gizli bir hastalık ile mahvolup gitmekte olduğunu görememişti. Fakat anlayaydı, göreydi ne yapacaktı. Hüsam dizlerinin üzerinde duran deftere baktı. O zamana kadar okuduğu parçalar hepsi bir günde yazılmış olduğunu gösterecek surette düzenli sıralıydı. Şüphesiz Vecdi o güne kadar hayatını şu birkaç sayfede özetledikten sonra kalanını parça parça, lüzum gördükçe yazmıştı. Hüsam devam etti. O kadar geç kaldın ki artık gelemeyeceğine hükmetmiştim. Halbuki o gün hazırladığım şey sana haber vermek için sabırsızlıktan yanıyordum. Defterimin son fırkasını yazdıktan sonra balkona çıkmıştım. Güneş büyük bir ateş safası gibi ışıklarıyla tutuşan bulutlar arasında bir uçurma yuvarlanırcasına süzülüyordu. Biraz ötede ufkun denizle birleştiği bir noktada bulutlar dağlarla, o semanın dalgaları, o denizin bulutlarıyla son güneş ziyalarına karışmış zannoluyordu. Ta uzaklarda, kaybolan şehrin bir kısmına, korkunç devler gibi boğazın üzerinde başlarını kaldıran dağlara, koyların arasında sığınan sahillere, semanın bir köşesinde savrulmuş, siyah bir toz gibi hafif bir karanlık saçılıyordu. Yavaş yavaş camları güneşin bir ışığıyla parlayan evler, grubun, tabiatın o esmer renginin arasında beyazlıkları seçilen binalar, Derelerin, bayırların arasında başlarının üzerinden uçuşan rüzgarlara sallanarak bir şeyler fısıldayan ağaçlar. Bütün bu manzara o şekilde gittikçe yoğunlaşan gölgeler içinde daha yoğun birer gölge. Boğazın üstünden hafif bir hareket esintisi gibi geçen rüzgar için ancak hareketli bir hayal gibi kaldılar. Ötede beri de zulmetlerin içinde birer birer açılıyormuş gibi tek tük ziyalar parlıyordu. İnsan kalbini dinlemek istemediği zamanlar tabiatı dinler. Duygularını bir akarsuyun fışırtısına, bir yaprak hışıltısına, bir kuşun namesine bırakır. Fikri şurada parlayan bir ışığa, semanın bir tarafından sarkan bir bulut parçasına, bir dalın ucunda en küçük rüzgar esintisiyle sallanan bir yaprağa, bir hiçe bağlı kalır, saatlerce düşünür. Yahut düşünmez bir haldedir ki insanlığından çıkmış, şahsiyetini kaybetmiştir. İşte o zamanlar teselli zamanlarıdır. O sessizlik dakikası, hastalığın durgunluk dakikasıdır. Kumların çatırdadığını işittim. Balkondan aşağıya sarktım. Karanlıkta seni gördüm. Yavaş bir yürüyüş ile ilerliyordun. Aşağıya indim. Henüz içeriye giriyordun. Yorgun bir adam gibi bastonuna dayandın. Of dedin. Ne oluyorsun? İki özet ile dört sütun havadis yazmış, altı saatle kırtı söylemiş, bir saat laf dinlemiş, bir adam ne olursa öyle oluyorum. Bahse girerim ki şu bir saat laf dinlemek seni her şeyden fazla yormuştur. Cevap vermedin. Yaradılışının hafifliğiyle uyum sağlayamayacak kadar bu akşam seni ciddi görüyordum. Benim sana öğretecek bir şeyim varken senin bana bilmediğin bir şey haber vermek istediğinden şüphe ettim. Dikkatle yüzüne baktım. Rica ederim. Hüsam, bir şey var.'' ''Evet, Vecdi. Bana söyle.'' Her türlü sahtelikten vazgeçerek söyle. Hemen anladın. Şimdi geç kaldığının sebebini anlıyordum. Niger'dan tamamıyla vaz mı geçiyorsun? Dedin. O zaman ellerini tuttum. Sözlerimin kuvvetini anlatmak için şiddetle sıkarak dedim ki Hüsam seni tamamıyla temin ederim ki benim nigerla evlenmekliğim mümkün değil. Onu ancak sen mutlu edebilirsin. Seni mesut edebilecek bir kadın varsa en çok Niger'dir. ''Ben sizin ikinizi mesut görmek arzusundan başka bir duyguya sahip değilim.'' Uzunca düşündükten sonra, ''Peki Vecde, şimdi ciddiyeti burada bırakalım. Hadi yemeye.'' dedin. İzdivacından 15 gün kadar bir zaman geçmişti. Sana o gün eşlik ederek Nigar'ın yanına kadar götürdükten, seni eşine emanet ettikten sonra artık benim için tenha, yalnız üzüntülerimle dolu bir yalnızlık köşesinden ibaret kalan köşke dönmüştüm. 15 gün oluyordu.'' Henüz dışarı çıkmaya cesaret edemiyordum. Seni görmek ihtimali bence bir tehlikeydi. Kalbinin üzerinde unutulmak istenen büyük bir ağırlığı, olanlar gibi ufak tefek, manasız şeylerle uğraşıyordum. Bahçenin bir kısmını bu sırada bozdum. Başka bir terdibe koymak için günlerce uğraştım. Bir gül fidanını şu köşeye mi yahut şu ocağın kenarına mı dikmek icap edeceğine karar veremedim. Güneşte alnımdan terler akarak, tozlar içinde... Gömleğimin kolları sıvanmış, ellerim kullanılmasına alışmadığı çapalarla şişmiş bir halde vücudumun yorgunluğunu dinlemeyerek, fikrimde yorulmak istemeyen bir şeyi yormak için bahçede dolaştıkça ihtiyar alanın sessiz, hüzünlü bakışıyla beni takip ettiğini hissederdim. Zavallı ihtiyar, acaba sarhoş olmak isteyen bir ızdırabın beni deli gibi yorgunluktan yorgunluğa sevk ettiğini anlıyor, hissediyor muydun? Artık kollarım çapanın ağırlığına dayanamayarak köşke girdiğim zaman ihtiyar demin orada beni bekliyormuş da yaklaşınca kaybolmuş bir gölge gibi çekilirdi. bütün yalnız kalırdım. Odama çıkardım. Kitap dolabının tozlu canları altında kullanılmamalarından sıkılmış gibi uyuyan kitaplar vardı. Bunlardan şimdi iğreniyordum. Masanın gözünde duran bu siyah defteri almak istemiyordum. Unutmak istediğim hatıralar onun içindeydi. Ondan ürküyordum. O vakit bir sedire uzanmak, saatlerce hiçbir şey düşünmeksizin durmak, böyle uyanık iken uyumak birkaç saatimi alırdı. Bu yalnızlık olunca ruhum sıkılıyordu. Ayaklarımın altında yeri kaçırıyor zanneden sarhoş gibi boşluk içindeydim. Seni hiç düşünmüyordum. İnsanlar kuvvetinin üstünde bir inat ile seni, sana ait olan bütün şeyleri düşünmemek için düşüncemi zorlamış, onun hükmünün altına almıştım. Yalnız bir noksan hissediyordum. Etrafımda mühim bir şey eksilmişti. Sessizliğe, o yalnızlığa bir hayat vermek için sen yeterdin. Bu derin sessizlik, bu yalnızlık, gözlerinde hazin bir hüzünlü bakış, dudaklarında bir acımayla dolaşan bu ihtiyar, bütün etrafımdaki eşyaya siyah örtü gibi atılmış olan bu sükut beni çıldırtıyordu. Geceleri çıkmaya çalıştım. Tenha, gruptan sonra insanlarla münasebetini kesen yerlere gittim. Ağaçların arasından karanlıklar içinde bir hayal gibi dolaştım. Beni bir an için çekecek, kalbimde ufak bir sevinç uyandıracak bir şey göremiyordum. Beni her şey kızdırıyordu. Her şeyde bir boşluk, bir anlamsızlık, bir hiçlik görüyordum. O vakit geri döner uyumak isterdim. Uyumak, hakikatte sanki uyuyor muydum? İşte ben böyle bir cinnet içindeydim ki bir sabah büyük bir gürültüyle uyandım. Odamın kapısı kırılırcasına vuruluyordu. Yatağımdan atladım, kapıyı açtım. Odaya bir fırtına gibi atıldın. Arkandan yalnız mesutlardan işitilen kahkahalarla Niger gülerek takip etti. Diyordun ki, biz geldik, Niger cariyenizle Hüsan bendeniz. Komedi oyuncularına özgü bir vaziyette nigerla kendini takdim ediyordun. Yatak odanıza kadar gelişimizin affedileceğini ümit ederek izninizi isteriz. Bu süslü cümleden sonra ilave ettin. Fakat sen öyle alıkalık alık bakıp da yeni gelin güveye birer sandalye ikram etmeyecek olursan bize müsaadeyi beklemeden yine geldiğimiz gibi gideriz. Nigar gülerek duvarda asılan bir resme, bir hücrenin üzerinde ufak bir şeye, öteye bereye bakarak hiç görmediği odanın etrafını dolaşıyordu. Ben henüz bir lakırtı söylemiyordum. Niger artık göreceğimi, özellikle böyle bir zamanda, böyle bir şekilde göreceğimi hiç düşünmemiştim. Gönül, senin ellerini tutup, Hüsam ne yapıyorsun? Benden firar ediniz. Ben senin karını sevmiştim. Ben şimdi onun matemini tutuyorum. Onu unutmak istiyorum. Beni bırakınız. Benden kaçınız demek istiyordu. Artık yalnız bir şeye, unutmaya muhtaçken şimdi onu başaramayacak bir vaziyete girmiş oluyordum. Beni nigarla senin karşınıza koymak, bana hüsranın somut kanıtını göstermek demekti. Bir aralık bütün hakikati sana haber vermek. Nigar'ı nasıl sevmeye başladığımı, o sevginin beni nasıl büyülediğini, sevmediğini nasıl anladığımı, Nigar'ı sana bırakmak için ne ızdıraplar çektiğimi, şimdi sizi görmek, benim için ne kadar güç kıran bir ölüm olduğunu izah etmek istedim. O zaman sen anlar, beni bırakırdın. Buna ne lüzum vardı? Sizden kaçmak, gidip kaybolmuş bir köşede babamın yaptığı gibi meçhul, unutulmuş, hayattan çekilmiş yaşamak daha iyi değil miydi? Bu düşünceler sen Nigar'a köşkü gezdirmekle meşgul olduğum vakit doğmaktaydı. Ben siz arkanızdan yavaş yavaş takip ediyordum. Niger, kalbini dolduran saadetin içinde acı bir damla fikrinde gelişen parlak semada bu siyah leke olmayanlar gibi senin yanında uçuyordu. Zavallı kız, acaba şu dakikada arkasında kendisini seyreden bir adamın bir gece çocuk gibi hüngür hüngür ağlayarak gözyaşı tufanı içerisinde hüzünlü, sessiz ile Aşk takdir eden adam olduğunu hatırlıyor muydu? Akşama kadar oturdunuz. Dönerken beni de götürmek için pek çok ısrar ettiniz. Lakin benim yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Fikrimde birden meydana gelen bir karar tayin etmek istiyordum. Kapıdan çıkarken seni biraz durdurarak dedim ki Hiçbir şey okumuyorum. Dünyanın halinden tamamıyla habersizim. Harp nasıl gidiyor? Şiddetleniyor dedin. Sonra yazarlara özgü bir sözü uzatmayla ayrıntı vermeye başladın. Ertesi gün sabahleyin erkenden İstanbul'a indim. Tanıdığım bir eczaneye uğradım. Burada mektepten benimle beraber çıkan iki arkadaşa denk geldim. Harptan bahsolunuyordu. Ben de iştirak ettim. Karşımdakilerin ikisi de Kızılay Cemiyeti'ne girmişlerdi. Ertesi gün sabah treniyle gitmek üzereydiler. Cemiyetin usulüne katılmak isteyenlerin kabulü şartlarına dair birçok suallerde bulundum. Biraz sonra kendilerinden ayrılıp dışarıya çıktığım vakit ne yapacağımı tamamiyle öğrenmiştim. O gün akşama kadar meşgul oldum. Ağırlıktan kurtulmuş gibi kalbimde bir hafiflik vardı. Beyler beyine çıkar çıkmaz ilk işim seni görmek üzere yalıya gelmek oldu. Sen karınla beraber kendi bölüğünüzdeydin. Halamın yanına girdim. Zavallı kadın. Beni gördüğü vakit hiçbir şey söylemeden hüngür hüngür ağladı. Sonra gürültünüzden gelmekte olduğunuzu anlaşıldığı vakit gözlerini silerek dedi ki... Gözyaşlarımla onların mutluluğunu bozmaktan çekiniyorum. Gece geç vakte kadar beni alıkoydunuz. Nihayet gitmeye izin alabildikten sonra halama yaklaştım. Yalnız kendisinin işiteceği bir sesle, ''Beni dualarınızdan mahrum etmeyiniz. Sizin gibi yüreği temiz olanların duaları, mutsuz insanlar için Allah'ın lütfunu çekmeye yardımcı olur.'' dedim. Derin bir bakışla anlayamamış gibi bana baktı. Daha fazla lakırtı etmemek için odadan dışarıya çıktım. Beni sokak kapısına kadar sen takip ettin. O vakit dedim ki, Hüsam, ben yarın gidiyorum. Nereye? Savaşa. Savaşa mı? Çıldırıyor musun? Hayır, aksine hiçbir zaman bu kadar akla sahip olduğumu hatırlamıyorum. Lakin ne yapacaksın? Savaşta ne yaparlar? Devlete, millete hizmet ederler değil mi? Şu damarlarımda o iki veli nimetin ekmeğiyle akan kanı burada miskinlik ve tembellik içinde kurutmak, onun her damlasında alevlenen gençliği bir hiçlik içinde söndürmektense sahibine iade etmek hayırlı değil mi? Burada sıkılıyorum. Hüsam bu boş geçen hayat, faydalı bir ölme feda olsun. Düşün, vicdanım beni yüceltebiliyor mu? Lakin sen hayatını başka hizmetlerde kullanmakla hükümlüsün. Senin kanına değil. Fikrine lüzum var. O fikri öyle düşünmüyorum. Fakat öyle zannediyorum ki bunu seve seve dökeceğim. Damarlarımdan her katresi süzülüp aktıkça bana insanlık vazifesini yerine getirdiğimi ayrı ayrı söyleyecek. Onun hafif hafif, mesut ve sükun cereyanını gördüğüm vakit kalbim rahatlayacak. Kendi kendime senin için yapacak bir şey vardı onu yaptım. Şimdi rahat ölebilirsin diyeceğim. Düşün Kaba, yumuşak bir yatak içinde öksürerek, balgam tükürerek, göğüs kemiklerini çatırdatan nefes darlıkları arasında kıvranarak ölmemek için, hayatı olanca kuvvetleriyle sarılan bir takım yaşlı adamlar arasında can çekişerek ölmekle. Orada etraftan kalkan bulutların serptiği ölüm yağmuru içinde ölmek arasında ne büyük fark var. Orada önümde hareket eden, gözleri ateşli, çehreleri barut dumanlarıyla siyahlanmış, ağızları kan kokusuyla kurumuş bu adamlar için bir son var. Ölüm. Bu gaye var. Zafer. Bunu yapmak, ona vasıl olmak için ateşler püskürerek ateşlere koşuyorlar. Yalnız sen kendini feda etmek duygusuyla hareket eden bu binlerce adamların dalgaları arasına düşmüşsün. Farkında olmadan sen de ona atılıyorsun. Kulaklarının yanından, saçlarının üstünden, kurşunlar ateşten birer yılan gibi ıslık çalarak sana ölümün başının üzerinde döndüğünü hatırlatır. Sen onlardan, ölmekten korkmazsın. Sen orada yatağında ölümü korkuyla bekleyen bir adam değilsin. Ölmek için gelmiş binlerce genç. Linç hayatını en tatlı, zamanlarında feda eden bahadırlardan birisin. Sen orada bir insan değil, bir ordusun. Yanı başında birisinin düştüğünü görürsün, onun intikamını almak için koşarsın. Diğer bir arkadaşın kendini kaybetmiş bir aslan gibi öne atılıyor. Onu görürsün, sen de koşarsın. Seni her adım ya zafere, ya ölüme yaklaştırıyor. Fakat o ölüm, o da bir zafer değil midir? Çalının dibine düşüvermiş bir yaralıyı tasavvur et. Ölmek üzeredir. Fakat biliyor ki yine o anda kendisi gibi can çekişen birçok adamlar var. Biliyor ki onların hiçbiri bu kadar cesaretle harcanmış olan hayatına üzülmüyor. Biliyor ki gözleri kapanıp dünyayı gözden seyrettiği vakit ruhu yüce bir alemin neşesiyle sarhoş olacak. Gözlerin önünden bir sel gibi taburlar akıp gidiyor. Biliyor ki onların ellerinde parlayan tüfeklerin ağzında birer düşman canı var. Hayatının pahasını alacak bu binlerce intikam alanlar onun için ne büyük bir tesellidir. O biliyor ki ölüm haberi memlekete vardığı zaman anası onu bunun için büyütmüşüm diyerek gözyaşlarını silecek. Bu ölüm bir zafer değil midir? Sustum. Bir müddet derin bir sükut oldu. Karanlıkla birbirimize bakıyorduk. Nihayet dedin ki, ne vakit gidiyorsun, yarın mı? Yarın sabahleyin. Seni bir daha ne vakit görebilirim? Bilmem, belki görmezsin, kim bilir. Sen mesut ol Hüseyin. Ben hayatımda mesut olmaya bir arzu taşımadığım için belki o saadeti hayattan başka bir yerde ararım. Lafımı henüz tamamlamıştım ki, kollarımın arasına atıldın. Bu vedada bir büyüklük olduğunu ikimiz de hissediyorduk. Ayrıldığımız vakit benim gözlerim yaşta dolmuştu. Eminim ki sen dağılıyordun. Ertesi gün sabahleyin demiryolu yolu mevkinde dolaşmaktaydım. Hareket vaktine bir saat kadar vardı. Bugün Edirne'ye çıkmak üzere iki tabur bindirilmekteydi. Bir müddet o gürültüyü seyrettim. İstasyonlarda büyük bir heyecan hüküm sürmekteydi. Vagonların yanında, setlerin kenarında askeri takip ederek gelmiş çocuklar, adamlar, kadınlar, ihtiyarlar, Arabalara yerleştirilmekte olan bu askerler gürültülü bir karabalık teşkil ediyor. Herkesin ağzından çıkan, ta uzaklara kadar bir gök gürültüsü gibi yayılan sesler arasında trenin tiz, kulakları yırtan ıslıkları işitiliyor. Bütün o şamatanın üzerinden uçuyordu. Ben bu kalabalık arasında kaybolmuş, arabaya binmek zamanını bekleyerek askerlerin, ahalinin arasına karışmıştım ki omuzuma hafifçe birisinin dokunduğunu fark ettim. ''Başımı çevirdim. Evvelki günkü arkadaşlarımı gördüm. Yolculuklarını gösterecek şekilde giyinmiştiler. Bunlar mektepten benimle beraber çıkmış iki arkadaştı. Semih isminde olan en gençci bana dedi ki, ''Sen de mi gidiyorsun?'' ''Evet. Dün buna dair bir şey söylememiştin. Ayrıldıktan sonra karar vermiştim. Nereye gitmek için emir aldın?'' ''Edirne'ye.'' de. ''O vakit diğer arkadaşım dedi ki, ''Bir yer hazırladın mı?'' ''Hayır.'' O halde beraber bulunmayı kabul edersin değil mi? Yaratılışımda öteden beri yalnızlığa eğilim olmakla beraber, bugün şu iki arkadaşımın varlığı, tehlikesine atılmak üzere olduğum geleceğin bilinmezliği dehşetini hafifletiyor gibiydi. İnsan, hakikati mümkün mertebe unutmak, biraz duygularını tatil ederek, şahsiyetten uzak bir takım hissiyata, şahsına yabancı denebilecek bir şahsiyete girmek için vesile arar artık hayattan ümidi kalmayan bir veremin, simalarından sıhhat fışkıran adamların yanında bulundukça ölümü unutuyor gibi görünmeleri türünden hayatlarını biraz ötede silkinip atılacak bir ağır yük gibi taşıyanlar da ruhlarında kırlangıç kanatları bulunan, mutlu kadınlarla buluşmakta hafiflik bulurlar. Ben niçin burada bulunduğumu pek iyi tayin edemiyordum. Fakat karşımda bir hayali ufkun, karanlık bir köşesinde, Müthiş bir iskelet korkunç gözleriyle bana bakıyordu. Onlar savaşa gittiklerini pek biliyorlardı. Fakat savaş onlara dudaklarında bir gülümseme, gözlerinde bir sevinçle görünüyordu. Onlar gülüyorlardı. Ben sessizdim. Fakat onlar güldükçe terk edilmiş bir mabette kendisini kaybetmiş bir kuşun neşesi gibi kalbimde biraz titreme meydana getiriyordu. Kalabalığın arasından bir yol açarak geçtik. Trenin en sonlarında arabanın yanında duruldu. Sami, burası dedi. O zaman üçümüz birden arabanın yanında oturduk. Arabanın içinde bizden başka beş yolcu daha vardı. Bunlar hep askerdiler. Dördü gayet heyecanlı, sohbetle meşguldü. Biri ihtiyar binbaşı, arabanın içine nazır olmak suretiyle pencereye arkasını dayamış, kehribar bir ağızlığı dişlerine sıkıştırmış, kır bıyıklarından savrulan dumanlar arasında yarı kapanmış gözleriyle Karşısındaki pencereden dışarıya bakıyordu. Süleyman Şekip, Samihe, henüz bir akşam evvel başına gelen tuhaf bir olayı naklediyordu. Sami o kadar çok gülüyordu ki elleriyle kasıklarına basmaya mecbur oluyordu. Ara sıra pek iyi anlayamadığım halde ben de gülüyordum. Gözlerim ihtiyar binbaşı gibi önümüzdeki heyecan ve hareketi binlerce vücudun öteye beriye çeşitli hareketlerinden oluşan bu canlı tabloyu dolaşıyordu. Tren tamamıyla dolmuş görünüyordu. Her arabadan başlar görünüyor. Bunlardan kimisi bütün trenin boyunca kenarda bir sıra oluşturan seyircilerle lakırt ediyor. Biri elini sallayarak uzaktan birisini çağırıyor. Diğer birisi öteki arabada gördüğü bir arkadaşına bağırıyor. Bütün trenin binlerce ağızlı bir yaratık gibi her taraftan sürekli bir homurtu türünden bir uğultu çıkıyordu. Biraz ötede askeri selamlayan hüzünlü bir hava, kah gürültünün çarpışması altında boğularak, kah bütün bu taşkın ummanın okyanusun üstünde uçarak parça parça işitiliyor. Her zerresi bir hayat titrer gibi titreyen ateş arabasından bir buhar tufanı fışkırıyor. İleriye atılmaya hazırlanan acayip bir mahluk gibi kulakları yırtan ıslıklarla havayı sarsıyordu. Bütün bu kalabalık, bu gürültü arasında sucuların düzenli bir ahenk ile ellerindeki kadehlerin şıngırtısı. Simitçilerin bir besteden kopmuş eksik bir parça gibi nameli sadaları Birden bu heyecan içinde diğer bir heyecan meydana geldi. Trenin birkaç yanından birkaç düdük çalındı. Şapkaları sırmalı demiryolu memurlarının koşuştuğu görüldü. Tren birbirini takip eden üç kere ıslık çaldı. Arabaların kapıları müthiş bir gürültüyle kapandı. Bütün tren tekerlekleri üzerinde gıcırdadı. Kenarını canlı bir duvar gibi örten kalabalık sahile atılıp da çekilen bir dalga gibi geriledi. Bilmem nasıl kendimizi arabanın içinde bulduk. Kapı kapandı. Bir ıslık daha işitildi. Ateş arabası bir homurta ile etrafına buhar püskürttü. Tren hamleye hazırlanan bir dev gibi biraz geri çekildikten sonra öne atıldı. İki tarafında şimdi hareketsiz duran kalabalıktan ortak bir sadağ ile bir feryat kalktı. Ateş arabasından düzenli hamlelerle topraklara çarpan buhar darbeleri, uzaktan kesik kesik hıçkırıklar gibi işitilen musiki parçaları içinde Katar uzun bir ıslıkla kalanları selamladı. İki tarafında şaşkın duran kalabalığın arasından süzülerek ta uzaklara doğru uzanan yol üzerinde yuvarlanarak akıp gitti. Tren, vücudunun kendisini meydana getiren halkaları sürükleyerek, akıp giden bir yılan gibi kavislere tesadüf ettikçe kıvrılarak, kah bir doğru hat takip ederek, sanki gücünden fazla hamlelerle hep öne atılıyordu. Şimdi arabada susuluyordu. Herkes pencerenin bir köşesinden görünüp kaçan ağaçlara, binalara, gözlerimizin önünde bir yerde gibi çevrilen bütün bu hareketli tabloya bakıyordu. Yarım saat kadar böyle, Trenin sarsıntılarıyla biz de sallanarak sükût ettik. Sonra ihtiyar binbaşı yeni hazırlamış olduğu bir sigarayı özenle takımına yerleştirdi. Dişlerine sıkıştırdı. Bir yerde yalnız bulunanlara özgü serbest ve kayıtsız hareketli ayağa kalkarak pencereye dayandı. Diğer 3 subay biraz vaziyetlerini değiştirdiler. Birbirlerine yaklaştılar. Konularına devam ettiler. Süleyman çekip Samihe döndü. Ben ihtiyar binbaşıyı taklit ettim. Pencereden başımı çıkararak dışarıya baktım. Böyle saatler geçti. Bütün manzara sürekli hareket ile canlanmış gibi akıp gidiyordu. Trenin yanı başından yol, sahralar, tarlalar, birsel gibi geçiyordu. Biraz ötede tek tek tesadüf edilen eski binalar yavaş bir hareketle çekiliyordu. Ta uzakta bir tepe gibi sabit görünüyordu. Bütün bu mevcut olan şeyler o sabit noktanın etrafında hareketli bir daire gibi çevriliyordu. Ateş arabasının, yani lokomotifin bacası, kah bir dalgalı bulut parçası gibi, kah kesik kesik daireler şeklinde dumanlar püskürüyor. Bunlar bir aralık başımızın üzerinden uçup gidiyor. Ara sıra bir rüzgar darbesiyle trenin kenarına dökülüyordu. İhtiyar binbaşı ile pencerelerimiz bitişikti. Bir aralık başını bana çevirdi. Sesini işittirmek için elini ağzına koyarak dedi ki, ''Siz hekimsiniz zannederim. Edirne'ye mi gideceksiniz?'' ''Evet, siz oraya kadar gideceksiniz zannederim. Oradan nereye gitmeyi düşünüyorsunuz?'' ''Bilmiyorum. Nereye sevk ederlerse oraya gideceğim.'' ''Bahse girerim ki sizi eski Zara'ya göndereceklerdir.'' O zaman binbaşı şu tahminli izah için son haberleri nakletti. Aramızda böyle arabanın dışarısında bir konuşma başladı. Nihayet şöyle son verdi sözlerini. Eski Zara'ya gelecek olursanız biz de orada bulunursak belki görüşürüz. İkimiz de içeri çekildik. Katar hep gürültülü ve sarsıntıyla koşuyordu. 8 Ağustos Eski Zara'dayız. Samih ve Şekip'le çadırın dışarısında oturuyorduk. Şekip'e sigarasının çokça çekmesini rica ederek Ateşin verdiği ışık ile saatime baktım. Saat iki buçağa gelmişti. O zaman ayağa kalktım. Samih dedi ki, ''Uyumaya gidiyorsan nafile. Bu gece uyku uyunamayacak zannediyorum. Havada bir harp kokusu var. Toplar nefes alıyor. Etrafa borut kokusu serpiliyor gibi bir şey. İki günden beri burada bulunuyoruz. Eski Zara'nın elimize geçtiği günden beri gerek bizde gerek düşman ordusunda bir takım hazırlıklar yapılıyor.'' Her gün iki kuvvet arasında çeşitli noktalarda çarpışmalar meydana geliyordu. Bütün bu hareketlerin müthiş bir harbin başlangıçları olduğu hiss olunuyor. Çarpışmanın yavaş yavaş yanmaya başlayıp da birden alevlenen borut gibi müthiş bir gürültüyle patlamak üzere bulunduğu kesin olarak düşünülüyordu. Bize gelelden beri bir savaş tesadüf etmemişti. Fakat ilk göreceğimiz savaşın şiddetli bir çarpışma olacağını anlıyorduk. İki saatten beri orada. Çadırın dışarısında üçümüzde pek garip bir tehlikenin ön sesli türünden bir korkuyla susarak oturmaktaydık. Pek az konuşuyorduk. Üçümüzde gizli bir endişe vardı. Ne olacak? Gelecek meraklı bir kitaba benzer. İnsan her yaprağını çevirdikçe bir merak hissi duyar. Bizim çevirmek üzere bulunduğumuz yaprak önemli bir sır saklıyordu. Gözlerimin önünde serilen bütün bu ölüm hazırlıkları karşısında kah çadırların dalga dalga sıralanışını takip ederek, ya hemen ateş püskürmeye hazır vahşi hayvanlar gibi ağızlarını açan toplara bakarak hayatımın hatıralarını yoklamakla meşguldum. Parlak saçlı, gül renginde, bahar kuşları gibi şarkı söyleyen bir çocuk. Tombul kollarını annesinin boynuna dolamış, başını omzuna atmış, dudaklarıyla dudaklarını arıyordu. Onun küçücük hülya seması ancak mesut bir ömrün altın renkleriyle doluydu. Sonra ona karanlık bir bulut tesadüf etmişti. O kollar sarılacak bir boyun, o dudaklar öpülecek bir ağız, o küçücük baş dayanacak bir omuz bulamamıştı. O vakit kendimi ruhunun gıdası olan öpücüklerden mahrum kalmış, hüzünlü bir çocuk suretinde, kaybettiği bir hayali arıyormuş gibi bahçenin tenha köşelerinde gezer görüyordum. Sonra o çocuk büyüyor, hayatın bütün safhalarından geçerek bir genç adam haline geliyordu. Onu bütün bu uzun hayat yolunda takip ediyor. En küçük ayrıntıyı fikrimde tekrar yaşatmaya çalışıyordum. İşte bu suretle şu iki saat zarfında hayatımı dakika dakika tekrar yaşadım. Şimdi bir savaş meydanında bulunuyorum. Bu bir rüya değil. İhtimal biraz sonra şu sakin görünen sahradan güller uçacak. Karanlıkta bir beyaz hayalet gibi görünen şu çadırlardan adamlar boşanacak. Ateş püskürecekler. Ben ne olacağım? Buraya ne için gelmiştim? Zihnimde pek iyi belirleyemediğim bir güdü beni buraya kadar getirmişti. İhtimal daha öteye sevk edecek. Nereye bilmiyorum. Hüsam bu düşünceler içinde seni görüyordum. İşte bak yine seni görüyorum. Bana gülüyor gibisin. Yanı başında onun çehresi resimleniyor. Kulaklarımda bir kahkahanın aksi var. Onu yanımda bana gülüyor zannediyorum. Semihle Süleyman Şekip'i bırakarak içeri girmiştim. ''Çadırda benden başka kimse yok. Ortada bir direğin yanında küçük bir fener, hafif bir ışık yanıyor. İşte burada, şu siyah defteri çıkardım. Bütün hayatımı dolduran, duygulara emanet ettiğim bu zavallı kağıt parçalarını çevirdim. Daha büyük bir kısmı beyaz duruyor. Bunlar dolacak mı? Yoksa şu şimdi yazdığım sayfeler, bu hazin kitabın son yapraklarım olacak bilemiyorum. Bu akşam şu defteri kapadıktan sonra bir daha ne vakit açılacak?'' ''Belki bu yaprakları bir rüzgar alıp, lüzumsuz, manasız bir şey gibi meçhul bir yere atacak. İhtimal ki bir gün sana ulaşacak. Boş kalmış bir iki saatini onlara ayıracaksın. Ben bu sırada ne olmuş bulunacağım? İhtimal birkaç saat sonra bir ağacın yanına devrilmiş. Sinesi yırtılmış. Ağzı son bir ızdırap kasılmasıyla gerilmiş kalacağım. Birisi geçerken ayağıyla bu vücuda dokunacak.'' Onu katılaşmış, hayattan kalkmış olduğunu anladığı vakit geçip gidecek. Heyhat, ey hayat, sen bundan mi ibarettin? Edirne'de hastanedeydim. Benim bulunduğum oda küçük bir yer. Anlattıklarına göre burası dahiliye cerrahlarından birisinin odasıymış. Şimdi yaralılara bakılıyormuş. Odada hasta olarak benden başka iki genç subay var. Bunlardan birisinin sol yanağı bir kılıç darbesiyle baştan başa yarılmış. Genç Teğmen, bu yaradan ölmeyeceğini anladığı vakitten beri üzgün. İki gün evvel Cerrah, şişman, kısa boylu, her vakit güler, kır bıyıklarını alt dudağıyla dişlerinin arasına çekerek çiğner. Birisi, genç mülazımın yarasını sarıyordu. Ben yatağımdan bu ameliyatı takip ediyordum. Cerrah diyordu ki, işte yara böyle olmalı da iyi edilmeli. Canına yandığım, bize yaralı getirirler ki bir çuval kemikle kıyılmış etten ibaret. Kemikleri birbirine yapıştırmak, üzerlerine etleri birleştirmek. Sonra bütün bu sökük, yırtık parçaları çuvaldızla dikercesine bir insan yapmak lazım. Haddim varsa onu bir biçime getir. Cerrah şüphesiz beni işitmiyor zannediyordu. Yatağımın yanında Samih vardı. Samiha baktım. O da bana baktı. Ben güldüm. Samih başını çevirdi. Bu ince kalpli genç gözlerinin ucunda sallanan iki damla yaşı bana göstermemek istiyordu. Bu sırada cerrah sözlerine devam etmişti. Ne dediğini anlayamamıştım. Yalnız birdenbire yaralının başını kaldırıp elinde beyaz sargılar sallayarak hastanın yatağından bir adım geriye çekildiğini, iyi anlamamış gibi kısa şişman vücudunu ona doğru eğerek. "Ne? Bu mu iyi olmayacak?" Puf! Cerrah asabi bir kahkaha ile omuzlarını silkiyordu. "Bu bir yara değil azizim, bir çizik. 15 gün sonra gölgesinden başka bir şey kalmayacak." Dediğini işittim. Anlaşılan genç mülazım yarası hakkında açıklama istemişti. Yine hafif, benim istemeyeceğim bir sesle bir şey söyledi. Cerrah dedi ki, Yaranın bölgesi ne olacak? Şu bir birbirileriyle birleşecek olan parçaların bırakacağı derince bir çizgiyle iki tarafında etlerin biraz kabarıkça olmasından ibaret ufak bir şey. Yemin ederim ki böyle gölgeler güzel çehrelere yakışmaktan başka bir şey yapmaz. Bugünden başlayarak genç Teğmen üzgündü. Ara sıra benim yanıma gelirdi. Merhamete tercüman olan bir etkili Sadağ ile beni sorardı. Bir gün yanıma gelmişti. Dedi ki kolunuz nasıl? Gülmeye çalışarak şu cevabı verdim. Hangi kolum? Sağ kolumu uzattım. Bu iyi. Ötekini soruyorsanız nereye attıklarını bilmiyorum. Genç subay sorusunun tedbirsizliğini anladığı vakit dudaklarını ısırdı. Dedim ki o ne zararı var. Omuzumu sormak istemiştiniz, kolumu sordunuz. Bugün sabahleyin uyandığım vakit kalbimde bir ferahlık hissettim. Odanın kapalı penceresinin camından parlak bir güneş ışığı akarak bir sütun şeklinde çarpıyordu. Kaç günden beri semayı, güneşi görmemiştim. Genç sabit pencerenin yanında oturuyordu. Diğer arkadaşımız onun yarası göğsünde ve oldukça mühimdi. Henüz yatağında uyuyordu. Bir müddet genç değmene baktım. Dalgın bir bakışla gözleri pencereden görünen ufukta kaybolup gitmişti. Kim bilir ne düşünüyordu. Şüphesiz kendisini bekleyen bir nişanlısı vardı. Onu sonra da bu cerrahın bahsettiği gölgeyi düşünüyordu. Benim uyandığımı hissettiği vakit başını bana çevirdi. Dedi ki, uyandınız mı? Bu sabah havada bir hoşluk var. Kendinizde kuvvet buluyorsanız sizi buraya getirmeye yardım edeyim. İşte subayın yardımıyla pencerenin yanına gelebildim. Şu satırları burada yazıyorum. Şimdi olayların akışını takip etmek için o geceye döneyim. Defteri bir daha açabileceğimi ümit etmeyerek kapamıştım. Ki pek uzaktan bir ateş sadası geldiğini işittim. Dışarıya çıktım. Samih'le çekip ayakta gürültünün geldiği tarafa bakıyordu. Dedim ki, ne oluyor? Bilmiyoruz, bir çarpışma meydana geliyor zannederim. Evvela karakollar arasında birkaç el silah boşaltıyor sanmıştık. Öyle değil. Ses daha uzaktan geliyor. Yoksa savaş gece mi başlayacak? Karanlıkta ölmek, öldürmek pek hoş bir şey değil. İnsan ne olduğunu görmeli. Ateşin atıldığı yerini tayin edebilir misin? Elimi uzattım. Burası köy ile boğazın arası değil mi? Biz bu endişe içinde böyle ayakta saatlerce durduk. Yavaş yavaş ateş kesildi. Etraf yine derin bir sessizliğe daldı. O zaman üçümüzün de her dakika yeni bir şey olması muhtemel olan böyle bir gecede çadıra girmek aklımıza gelmezdi. Çadırın kenarına oturduk. Toprakların üzerine serildik. Sükut ettik. Uyku değil. Fakat bir dalgınlık içinde gözlerimi kapadım. Ne kadar zaman geçti bilemem. Birisi bağırıyor gibi zannettim. Gözlerimi açtığım vakit etraftan gecenin karanlık artığı bir duman gibi kalkıyordu. Samih dedi ki, ''Görmüyor musun?'' ''Neyi?'' hazırlanıyorlar. Etrafa baktım, orada da bir hareket vardı. Sahra'da yer yer taburlar, alaylar teşekkül ediyor. Bir kenardan bir bölüğün geçerek diğer bir bölüye katılmak üzere ilerlediği görülüyordu. Zabitler koşuyor, top arabaları ileriye sevk olunuyordu. Birkaç saat gözlerimiz bu hareketlere tutulmuş halde kaldık. Birden bir Resami elimi tuttu. Diğer eliyle bir tepeyi göstererek dedi ki: "Görüyor musun? Evet. ''Hayır tepeye değil, bizim tarafa bak, tepenin karşısına.'' O vakit bu tarafta büyük bir hazırlık gördüm. Tam bu sırada tepenin kenarından bir duman koptu. Müthiş bir süratle yuvarlandı. Derin bir gök gürültüsü gibi bir gürültü işittik. Düşman topa tutuyor. Evet, hazırlıkları engellemek için. O gülleyi diğer bir gülle, onu bir üçüncüsü, sonra bir dördüncüsü takip etti. Bu devam etti fakat Saat iki sıralarında orada biz dört takım top yerleştirmeyi başarmıştık. Savaş şiddetleniyor. Gecenin sükununda fikirlerimizin dolaştığı bu sahra, şimdi taraka ve dehşetle dolu ateş kaynağı halini almıştı. Tepenin kenarında, sahranın üzerinde çeşitli yönler üzerinde uzayan, kah bir kenardan yılan gibi akıp giden o insanlardan meydana gelmiş hatlar, muhtelif aralıklarla ateş püskürüyor. Birbirini takip eden kurşun sesleri vahşi bir musiki gibi havada yuvarlanıyor. Biraz ötede topların bir canavar eniltisi gibi yansıyan sadaları taşlara, kayalara çarparak fezada kaybolup gidiyordu. Savaş. Her an değişen tabloları gözlerimin önünden dönen bu dehşet manzarası, savaş, bu muydu? Samih'in elinden dürbünü aldım. Saat üç sıralarıydı. Geriden küçük bir müfrezenin ileriye doğru yürüdüğü görülüyordu dürbünümü bu tarafa çevirdim. İlk bakışım bana bir hayret çığlığı verdi. Samih'in kolunu tutarak dedim ki, bak şu ileriye giden taburun arkasında, şurada sağ tarafta atın üstünde kimi görüyorsun? Samih dürbünü alarak dedi ki, subay atta bulunuşuna bakılırsa herhalde yüksek rütbede bir subay olacak. Öyle değil, kim olduğunu tanımadın mı? Bizimle beraber gelen kır bıyıklı binbaşı değil mi? Samih kayıtsızca dürbünü indirdi. Belki ben de bu tesadüf garip bir his uyandırdı. Binbaşı bana "Belki orada buluşuruz." demişti. Doğrusu ne olduğu belli olmayan bir şey bana onun bu harpten çıkmayacağına ima ediyordu. O fikir bende diğer bir fikri doğurdu. Dedim ki, "Ben gidiyorum." İkisi birden yüzüme baktılar. "Nereye?" "Oraya." dedim. Parmağımla o müfreze'yi gösteriyordum. Ne söylediklerini dinlemeyerek çadıra girdim. Arkamdan Samih'in delisin dediğini işittim. Bir dakika sonra çadırın öte tarafından yıldırım gibi süratle bayırı iniyordum. Bu şekilde tepeyi dolaştım. Biraz sonra tamamıyla ordu merkezinde bulunuyordum. Biraz daha ilerlesem kurşunların kulaklarımın yanından geçtiğini duyacaktım. Burada bir müddet durdum. Etrafıma baktım. Şimdi kalabalık içinde, biraz evvel uzaktan seyrettiğim karışıklığın ortasında bulunuyordum. Bir aralık gözlerimle o müfrezeyi aradım. Bulunduğum yerden ileriyi görmek mümkün değildi. Çadırımızı görebilmek üzere başımı çevirdim. Hiçbir şey görünmüyordu. O vakit artık kendisini durduracak bir bağlantısı kalmamış birisi gibi ilerledim. Hep ileriye gidiyordum. Bu savaş velvelesi içinde bir gölge gibi geçiyordum. Beni birisi tevkif ederek nereye gittiğimi sorsaydı şüphesiz bir dilsiz gibi ilerisini gösterecektim. Fakat orası neresi bilmiyordum. Şimdi kurşunların vızladığını hissediyordum. Etrafımda ateşli bir kamça havayı yırtıyor gibiydi. Birden kendi kendime bağırdım. Orada, orada dedim. Burası ağaçlık bir yerdi. Düzeni kaybolmuş bir müfreze burada ağaçların arasında on adım ileride bulunan düşmanla karşı karşıya gelmiş çarpışıyordu. Bir ağacın yanında bir atlı gördüm. Bunun o binbaşı olacağına hükmettim. Artık aradığımı bulmuş gibi koştum. Böyle kurşunlardan çekinmeyerek koşa koşa oraya kadar gittim. Atın yanına geldim. Dizgini tuttum. Hayvan başını silkti, Süvarisi bana baktı. Binbaşı'yı tanıdım. Dedi ki, ''Aa siz misiniz?'' ''Evet, bir saatten beri sizin yanınıza gelmek üzere arkanızdan koşuyorum.'' Hayretle bana baktı. için, Neden geldiniz?'' ''Bilmem, sizin harbin en dehşetli bir yerinde bulunduğunuza hükmettim. Ben de harbi en büyük dehşetinde görmek isterdim. Lakin burada tamamıyla tehlike içindeyiz. İşte görmüyor musunuz?'' Yanı başımızda birisinin düştüğünü gördük. Binbaşı atını öne sürdü. Ben arkasından koştum. 10 adım ileride düşmandan bir kol ayrılmış bize doğru ilerliyordu. Binbaşı, ben, yanı başımızda 10-15 kadar asker tamamıyla ateş altındaydık. O vakit binbaşının elindeki tabancasını 6 defa boşalttığını duydum. Sonra kılıcını çekti. Hayvanın karnını yaracak bir mahmuz darbesiyle öne atıldı. Birbiri ardına iki düşman askerinin düştüğünü gördüm. Gözlerim bir dumanla örtülmüştü. Sarhoş gibiydim. Elimde olmadan bir hareketle sol kolumdaki kızılayın şeridini kopardım, cebime soktum. İki adım ötede biraz evvel düşen askerin tüfeği vardı. Bunu aldım. Bütün bu hareketler beş on saniye zarfında meydana geliyordu. Bir duman arasından bir tüfeğin ucunun bin başa doğru çevrilmiş olduğunu gördüm. Bu tarafa nişan aldım. Parmağımı çektim, tüfeğin ağzından bir duman çıktığını gördüm. Tam bu dakikada ihtiyarsız bir feryat salıverdim. Elimden tüfek düştü. Sol koluma, pozumun üzerine bir şey çarpmıştı. Birden anlayamadım. Bir saniye içinde bütün sinirlerim gevşedi. Kırılmış gibi kolum sallandı. Bir noktasında ateşten bir şiş saplanıyor gibi bir acı vardı. Gözlerimin önünden bir duman kalktı. Bacaklarımın üzerinde sallandım. Düşmek üzereydim. Kuvvetli bir kol beni tuttu. Şu soruyu işte bildim. Ne oluyorsun? Bilmiyorum. Zannederim ki vuruldum demek istedim. Sol kolum hep ateş kesilmiş gibi yanıyordu. Gözlerimi örten duman arasında binbaşının sert çehresini görüyordum. Diyordu ki, cesaret, cesaret, geri gideceğiz. Kilitlenmiş dişlerimin arasından, beni burada bırakınız diyordum. Vakit yok, hadi hadi, düşman geliyor. Nasıl ve ne şekilde olduğunu bilmem. Beni ordu merkezine götürmüşler. Bu dakikadan sonra meydana gelen olaylardan tamamıyla habersizim. Yalnız gece bir aralık gözlerimi açmıştım. Dehşetli sıtma içindeydim. Kulaklarımı dolduran bir uğultu arasından bence tanımadığım bu sesin şu sorusunu işittim. "Vejdi, nasılsın?'' Bu sesi tanımak için kendimi zorladım. Yatağımın üzerine eğilmiş bir çehre vardı. Bunu tanımak isterdim. Yarın Edirne'ye gitmek gerekiyor. Kendinde kuvvet bulabiliyor musun?'' Gözlerimi kapadım, arzuma üstün gelen bir ihtiyaç ağzımı kapadı. Bir şey söylemek için yutkundum, dişlerim açılmadı. Vücudum, beynim bir kabusun ağırlığı altında izliyor. Duygularım derin bir hoşluğun uçurumlarında yuvarlanıyordu. Bilemem ne kadar zaman sonra gözlerim açıldı. Sıtma almıştı. vücudumda bir hafiflik vardı. Yalnız orası, sol kolum yatağımda zincirlerle bağlanmış gibiydi. ''Yanımda aynı çehre vardı. Şimdi bunu tanıyordum. Zavallı Sami, nazik çocuk. Üzüntüsü gözlerinden okunuyordu. Dedim ki, ''Zannederim ki kolumun kemiği kırılmış değil mi?'' Cevap vermemek istedi. ''Niçin saklamak istiyorsun? Beni bir ameliyattan korkar mı zannediyorsun? Yoksa onu kesecek kadar kendinde kuvvet mi bulmuyorsun?'' Cevap olarak, ''Bugün Edirne'ye gideceğiz.'' dedi. Edirne'ye dönüşümüzden sekiz gün kadar geçmişti. Bu müddet zarfında Samih beni hiçbir saat yalnız bırakmadı. Saatlerce yatağımın yanında oturur, aramızda hiçbir kelime konuşmaksızın orada yalnız varlığıyla bana eşlik ederdi. Zavallı çocuk, benim halime benden çok üzünlüydü. Ben Bende yalnız bir keder vardı, ölmemiş olmak. Bu sekiz gün zarfında birçok ameliyat yapıldı. Cerrah ilk günleri yarayı pek hafif bulmak istemişti. Etlerimi parça parça ederek, kemiklerimi kırarak kurşun parçasını çıkarmaya muvaffak olduğu zaman onu bana uzatmış ve demişti ki ''Bu küçücük kurşun parçasından bir şey mi olur zannediyorsunuz?'' Gülerek şu cevabı vermiştim. ''Evet, saatimin zincirine asılmak için güzel bir hatıra.'' O vakit Cerrah şişman vücudunu sarsan bir kahkahayla gülerek omuzlarını siltmiş. ''Evet, işte o kadar.'' demişti. 3-4 günden beri sargıları değiştirdikçe yine omuzlarını silkiyordu. Fakat tamamıyla başka bir vaziyette. Samih özel bir ilgiyle yarayı tetkik eder, sonra bir aralık cerrahla beraber kaybolurdu. Ben tamamıyla hakikate vakıftım, gerçeği biliyordum. Fakat bir yorum yapmıyordum, hiçbir şey anlamıyor gibi susuyordum. Hastaneye geldiğimizin 8. günüydü. Samih yatağıma, Fikrinde söylemeye cesaret edemediği bir şeyi saklayanlara özgü, endişeli bir çehreyle yaklaştı. Bir aralık yanımda oturdu. İskemlesinde birçok sabırsızlıklar etti. Kalktı, pencereye kadar gitti. Yine avdet etti. Yüzüme eğildi, bana baktı. Sonra yine odayı dolaştı. Biraz ötede düşünüyor gibi biraz durdu. Nihayet yanıma gelip gizli bir şey söylüyormuşçasına, nefesinin harareti yüzüme temas edecek kadar eğilerek dedi ki, ''Vecdi, kendinde kuvvet hissediyor musun?'' Ben, Samih'in bir şey söyleme arzusunda olduğundan başka, hatta ne demek istediğini tamamıyla anlıyordum. Dedim ki, ''Ne gibi?'' Samih söylemedi. Kuvveti o dereceye kadar yetmişti. O vakit elini tutarak cevap vermeye mecbur etmeksizin ilave ettim. Ben onu biliyordum. Şimdiye kadar bir şey söylememekliyim ne vakit meseleye karar vereceğinizi anlamak içindi. Ertesi gün sol kolum mensup olduğu vücudu bir daha geri gelmemek üzere terk etmişti. Ameliyattan sonra güçsüz bir halde beni yatağıma yatırdılar. O vakte kadar görmediğim yahut pek az gördüğüm birçok çehrelerin yatağımın kenarından geçtiğini kabus bulutlar arasından görüyordum. Şimdi ben seyredilecek bir şey olmuştum. Herkes bir kere beni görmeye kendisine vazife edinmişti. Biraz ötede binlerce adamların birer kurşun parçasıyla Yahut bir kılıç darbesiyle öldüğü bir yerde böyle bir zamanda bilmem ne için bir kolun kesilmesi büyük bir şey olmak üzere kabul ediliyordu. Hatta genç mülazım bile yatağından kalkarak bir eliyle yüzünün sargılarını tutarak yanıma geldi. Uzun bir bakışla bana baktı. Fakat bütün çehreler içinde Samih'i göremiyordum. Rüya ile hakikat arasını teşkil eden bulutlardan, uçurumlardan, gölgeden, hayallerden oluşmuş, Kah beynimi yükseklere çıkarıp birden boşluklara atan, kah uçurumlardan alıp sonu bulunmayan bir genişliğe uçuran bir kabus arasından yatağımın yanında birisini ağlıyor gibi zannettim. Bunu tanımak istiyordum. Hissiz bir bakışla bakıyordum. Bir iskeletin boş gözleri türünden görmeyen, anlamadan bakan gözlerimle o ağlayanı görmek, onu anlamak istiyordum. Bir beyaz hayalete benzettim. Bir isim seri, Derbelerle dimağıma vuruyordu. Niger demek istiyordum. Sonra o hayalin arasından bir başka çehre görüyordum. O gülüyordu. Bir el uzanıyordu. Artık mevcut olmayan koluma basıyordu. Onun baskısı altında feryat ettirecek, çıldırtacak bir acı duyuyordum. Omzumdan birisi kolumu çekiyor, onu koparmak istiyordu. Damarlarımın çekildiğini, sinirlerimin parçalandığını, kemiklerimin kütür dediğini duyuyordum. ''O zaman bağırmak, yerimde çırpınmak istiyordum. Bir kuvvet beni men ediyor. Birisi iki eliyle göğsüme basıyordu. O zaman bir saldırıdan sonra mağlup olanlar gibi uyuşukluk vücudumu gevşetiyordu. Vücudumu salıveriyordum. Tam bir sükun içinde yuvarlanıyordum. O zaman yatağımın yanından o hafif sada bir ninni gibi beynimi uyuşturuyor, garip bir lezzet vücudumu bir beşikte sallıyor gibi uyutuyordu.'' Bu kabuslar altında günler geçti. Bu ne kadar zaman uzadı bilmem. İşte bugün birinci defa olarak yatağı terk ettim. Şurada pencerenin gözlerimin önünde açtığı semaya hayalimi salıverdim. Düşünüyordum. Bugün şurada tekrar defterimi açmak, hatıralarımı yazmak istemiştim. Genç teğmen çantamı açıp defterimi bulmuş bana vermişti. Bir el ile yazı yazmak güç oluyor. Defterimi hem dizimin üstünde zapt etmek... Hem kalemi kullanmak beni hayliyordu. Defteri artık kapamak üzereyken Samih geldi. Birden ''Yarın gidiyoruz'' dedi. ''Nereye?'' dedim. Eliyle bir tarafı gösterdi. İstanbul'a geri dönmek hiç hatırıma gelmiyordu. Ben buraya tekrar İstanbul'a avdet etmek için mi gelmiştim? Yalnız kazandığım şey bir kolumu kaybetmekten mi ibaretti? Katar'dan çıktığımız vakit Samih bana sordu. ''Nereye gitmek istersin?'' Nesimi Havadis matbaasına. Hayretle bana baktı. ''Niçin?'' dedi. Cevap vermedim. Ne cevap verecektim? Beş dakika sonra matbaanın kapısı önünde bulunuyorduk. Samihe dedim ki, ''Senden burada ayrılacağım. Beni nerede görebileceğini yazarım.'' Çocuğun gözleri doldu. O vakit elini tuttum. Bu temiz yürekli, gence borçlu olduğum teşekkürler benim de gözlerimden boşandı. Böyle karşı karşıya, ellerimiz birbirine borçlu, Sessiz halde, geçerken hayretle yüzümüze bakanlardan çekinmeyerek ağladık. Pek çok zamandan beri ağlamak benim şiddetle muhtaç olduğum bir teselliydi. Matbaanın merdivenlerinden çıkarken bacaklarım titriyordu. Baş yazar odasının kapısına kadar geldim. Kapıya iki kere vurdum. Giriniz. Girdim. Odanın caddeye bakan pencereleri yeşil perdelerle örtülmüştü. Yalnız aralarından güneş, gümüşten bir toz gibi içeriye dökülüyordu. O da yeşilden, güneşten meydana gelmiş garip bir renk içindeydi. İçeriye girenin yazı masasının önünde durduğunu görünce uzun, dar kağıdın üzerinde koşan iri kalemin durdu. Başını kaldırdın. Mavi gözlüğün burnundan fırlayarak düştü. Ayağa kalktın. ''Vecdi, sen misin?'' dedin. İki ellerini uzattın. Ben mevcut kalan elimi verdim. O vakit beni kendine doğru çektin. Dudaklarımın üzerinde dudaklarını hissettim. Vücudumdan soğuk bir titreme aktı. Bilmem ne için sana bu seni iade etmedim. Üzerimde kolsuz, geniş bir maşlah vardı. Bunu çıkarmak istedin, mani oldum. Rahatsızım dedim. O halde eve gitmeliyiz. Halamla Nigar'ı sofrada bulduk. Bizi görünce ikisi birden bağırdılar. Niger yerinden kalkarak çocuk gibi yanıma kadar koştu. Sevinci dudaklarından boşanıyordu. Oh sonunda geldiniz. Bizi ne kadar korkutmuştunuz. Harbe gitmek ne çılgınlık. Hüsam haber verdiği zaman annem deli oluyordu. Ben ihtimal vermedim. Bu bir şaka olacak diyordum. Fakat şaka ne kadar sürer. Hüsam beni inandırmakta devam ediyordu. Çamlıca'ya gizlice adam gönderdim. Oradakileri sorgulattım. Onlar bir yere gittiğinizi biliyorlardı fakat nereye olduğunu tahmin etemiyorlardı. Ömrümde gazete okumak istemediğim halde her sabah pencerede nesimi havadis tercüman bu sabahki vakit. Seslerini bekledim. Oh ne iyi de çabuk geldiniz. Savaş bu. İnsan ne olacak? Bir kurşun tesadüf verir. Niçin maçlahınızı çıkarmıyorsunuz? Ayakta durmaya mani olan halsizlik. 12 saatten beri devam eden yorgunluğa dayanamadığı için dizlerim titriyordu. Niger maşlahı almak üzere elini uzattı. Ben de kendimi düşmek denilebilecek bir şekilde arkamdaki sedire salı vermiştim. Öyle ki maşlah Niger'in elinde kaldı. Vücudumun noksanı saklayan bu örtüyü zapt edebilmek için sahilimi uzattım. Sol kolum, yahut elbisenin sol kolu boş bir kese gibi sallanıyordu. Üç sesten meydana gelen bir çığlık işitildi. Niger yanıma atıldı, yenimi tuttu. Feryat türünden bir sada ile "Yaralı mısın?" dedi. "Ben şimdi yerimde, hiçbir hareket etmek sizin, hiçbir şey söylemek sizin cansız bir vücut gibi duruyordum. Halam yerinden kalkmış yanıma gelmişti. Sen sağ tarafımdaydın. Kendimi sizinle çevrilmiş görüyordum. Niger elbiselerimin düğmelerini çözdü. Göğsümde asıl zannettiği kolumu aradı. Ümit ettiği şeyi yerinde bulamayanlara mahsus bir tavırla elini çekti. Yüzüme baktı. Şimdi hepiniz yüzüme bakıyordunuz. Kolunu ne yaptın demek istiyordunuz. Bir müddet böyle siz bana, ben size bakıştık. Niger yavaşça yüzünü dizlerime koydu. Artık zapt edemediği gözyaşlarını salıverdi. Zavallı genç kadın, bu ağladığı şeyin kendi ellerinde kırılmış olduğunu hissediyor muydu? İşte Hüsam, şu defterin hayatın içinde bir teselli ışığı, bir gülüş ışığı varsa o da benim için dökülen şu gözyaşlarıdır. Affını isterim. Senin karını artık ben sevemezdim. O sevgiye pek çok zamandan beri veda etmiştim. Onda yalnız bir muhabbetin, belki hayatın hatırasını seviyordum. O hatıra şimdi harabesinin enkazını görmek için oraya uğramış, iki damla gözyaşı dökmüştü. Ölüler ağlarsa öyle ağlarlardı. Mezarlar titrese benim gibi titrerlerdi. Nigarın benimle ilişkisi işte bir ölü ile mezarın münasebeti gibiydi. Defterimin bu parçasını Çamlıca'da kendimi yalnız bulduğum zaman yazmıştım. Benim için eski düzenli hayat, birbirine benzeyen günler tekrar başlamıştı. Yalnız bir yenilik vardı. Akşamların ikişer saatini sizin yanınızda geçiriyordum. Altı senelik hayatı anlatmadan geçiriyorum. Bu müddet zarfında hatırlatma zahmetine değecek bir şey bulmuyorum. Her saati, her dakikası birbirine benzeyen, yaşamak kadar boş bir şey olamaz ki hayatta, anlatmak zahmetine değsin. Bu uzun müddet zarfında defterimi bir kere bile açmaya lüzum görmemiştim. Bugün 6 senelik bir aradan sonra tekrar açıyorum. Bak, için? Bu akşam her zamanki gibi sizin aranızdaydım. Ocağın yanında oturuyordum. Gözlerimin önünde her vakitki gibi bir anneyle çocuklarından oluşan güzel bir tablo vardı. Her akşam ben böyle o tablonun karşısında şaşkın dururdum. Bu seyirde bir hüzün vardı. O hüzün bence bir ruh gıdası olmuştu. Fuat, İsmet annelerine bir şeyler anlatıyorlardı. Ne dediklerini anlamıyordum. Yalnız billori kahkahalar gibi kulaklarımı titreten sadalarını işitiyordum. Sevincim Mutluluğun o ruhu okşayan dili dimağımı uyuşturuyordu. Çocuklar her vakitki gibi vahşi dayılarından uzaktılar. Ara sıra kaçmak için bana dönen gözleri, o arada olmasa daha mesut mutlu olacağız demek istiyordu. Saatler geçiyordu. Sofanın büyük saatinin öksürmeye hazırlanan bir ihtiyar gibi senelerin uzun zincirini sürükleyen, çekip getiren çarklarından bir hırıltı çıktı. Her darbesi yokluğa, ''Bir saatin daha uçup gittiğini ihtar eden tokmağı üç kere kalkıp indi. Ben her vakit bu zamanda kalkardım. Çocuklar iyi işitmemişler gibi saate baktılar. İkisi birden bana koştular. Her akşam böyle bana gitme zamanı hatırlatmak istiyorlarmış gibi vedaya gelirlerdi. Fuat'ı kolumla tuttum. Bana doğru uzanan yanaklarından öptüm. Bu buhse de bir şey noksandı hut fazla bir şey vardı.'' İsmet öte tarafımda, kolsuz tarafımdaydı. Çocuk küçük elleriyle boş, terk edilmiş sallanan yenimi tuttu. Beni öperken kim bilir ne vakitten beri sormak istediği şey ağzından döküldü. Dayı, ''Niçin kolun yok?'' dedi. Çocuğun bu ihtiyaçsızlığını yalnız ben işitmiştim. Saçlarının arasından bir gül yaprağı gibi pembe renkli görünen küçücük kulağına dudaklarımı götürerek yalnız kendisinin işiteceği bir sesle, onu oynarken kırmıştım dedim. Çocuk anlamayarak yüzüme baktı. Zavallı çocuk. Acaba bunu anlayacağı bir zamanda hatırlayacak mı? Çıktığım vakit yağmur yağıyordu. Başlağımı henüz giymemiştim. Vücuduma çarpan bu soğuk yağmurdan bir haz duydum. Başlağımı sarıp koluma aldım. Karlı bir rüzgarla karışık düşen bu yağmurun altında üşümekten, titremekten, donmaktan hoşlanarak ilerledim. Köşke geldiğim vakit kemiklerime kadar ıslanmıştım. Bir göğüs afeti muhakkaktı. Kim bilir, kalbimde garip bir inanç vardı. Odama girdiğim vakit zangır zangır titriyordum. Fakat bir sıtmanın ateşleri gözlerimden, yanaklarımdan fışkırıyordu. Adamın bütün pencerelerini açtım. Defterimi çıkardım. İşte bu parçayı bu sıtma içinde, üzerimden sulara karak yazdım. Fakat artık devam edemeyeceğim. Başım dönüyor. Pencerelerden içeri hücum eden buzlu rüzgar beni buzla ateş arasında tutuyor. Yatacağım. Gönül bilmem ne için pencereleri kapamadan, üstümdeki ıslak elbiseleri çıkarmadan yatmak istiyor. Defter burada bitmişti. Hüsan bir müddet bu facianın ağırlığı altında kalmış gibi durdu. Sonra defteri kapadı. Ayağa kalkarak yatağa yaklaştı. Perdeleri açarak eğildi. Ölünün soğuk yanaklarını uzun bir buğseyle öptü. Bu esnada yağmur sabahlarına özgü bir sisli fecir, ıslak lacivert gözlerini açıyordu.